Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahi ecma'in. Aziz kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah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 doğunun kralçesi denir çok güzel olduğu için öyle bir isim verilmiş ama ne zamanki İslam Ebu Ubeyde İbni Cerrah gibi ve onun ordusundaki onun ordusunun o gün üçte biri en azından sahabiydi Ebu Ubeyde İbni Cerrah buraya geldiği zaman miladi 638 idi hicri 17. yıl yani aleyhissalatü vesselam efendimiz daha dünyadan ebedi aleme göçüşünün üzerinden 6 yıl geçmemişti 3'te biri en az sahabenin olduğu o ordu bu topraklara gelip iman tohumlarını bu topraklara ekince bizansın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 Sosyal hayatı takip eden birisidir. Onun için onu bize anlatırlarken cahiliye dönemini şöyle anlatırlar. Arap'ın cahiliye döneminde iki tane dâhisinden bahsedilirse biri Hazreti Ebubekirdir Bekir'dir. Biri de Ebu Beyde İbni Cerrah'tır. Günler böyle geçiyor. 27 yaşına geliyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah. O günler yıllardan Miladi 610'dur. Günler Kadir gecesine yaslanınca İsa Aleyhisselam'dan beri susanı, susan susan semanın dili o gün konuşacak. Muhammedül Emine, Cibrili Emin en büyük emniyetin ve güvenin kaynağı olan ilahi kelamın ilk beş ayetini getirecek. Olayları biliyorsunuz.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 Uhud Dağının eteklerine Efendimiz bin kişi yürümüş o yolu İbn Seliul 300 adamını alıp geri dönmüş 700 kişiyle Uhud'un meydanında herkese bir rol biçmiş Abdullah İbn Cübeir Ayné'nin tepesinde Musab Sancaktar Hamza Piyade'nin başında Miktat İbn Amr Zübeir İbn Avam Suvarilerin başında.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 Musab'ın katili İbn-i bir kılıç darbesi vurmuş Efendimiz'in başına başında mihfer vardır, mihferin halkaları iki yanağına batmış derince savaş bitmiş, sahabe toplanmış Efendimiz'in etrafında öyle bir zorluyor ki Efendimiz'i mihferin o halkaları orada o acının altında eziliyor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 Kim mesela? Hazreti Ömer. Onun için yıllar sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer İslam'ın ilk halifeleri olunca o seriyeyi anlattıkları zaman sahabe o seriyeden dolayı Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a emirul ümera diyecekler. Emirlerin emiri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 Allah yolunda o altınları infak edeyim. Sonra şöyle bir bakayım. O infakımdan dolayı Rabbim beni ona muvaffak kıldık, kıldığı için dua edeyim, hamd edeyim. Ceyyid, Ceyyid diyor. Güzel, güzel diyor. Bir daha soruyor. Başka temennide bulunacak var mı? Biri kalkıyor. Ey emir el müminim isterdim ki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 onu da cehenneme sizi de cehenneme götürür. Sıralıyor sıralıyor ve ruhunu Rahman'a orada teslim ediyor. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Muaz İbni Cebel şunu diyecektir. Ey insanlar öyle birini kaybettiniz ki vallahi şu anda Muhammed'in ashabı içinde onun gibi birisi yoktur